Evet Açık Radyo, Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Şimdilerde programın başında duyurmuştuk, sanansız ifade özgürlüğü kılavuzu yayınlandı bu hafta içerisinde. Biz de e, yazarlarından biri olan yardımcı doçent doktor Ulaş Karan'a telefon bağlantısıyla ulaştık. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun katıldığınız için siz de. Evet, Pelin Başaran'la beraber yaptığınız bir proje bu. Siyah Bant'la, e, aslında Siyah Bant'ın çıkardığı bir e, kılavuz diyebiliriz galiba. E, evet. Basın e, Sanatta sansürle e, ilgileniyor e, Siyah Bant, en azından onu söyleyebiliriz. Detayda vereceğiz konuyla ilgili daha çok. E, öncelikle sanatsal ifade özgürlük kılavuzunun ikincisi bu, yanılmıyorsak değil mi? Ee, bu aslında ilki. Bundan önceki çalışmalar daha çok bu sanatsal ifade özgürlüğü ilerlerine yönelik araştırma, raporlama faaliyetleriydi <gülüyor> Siyahpant açısından. <gülüyor> ee, bu faaliyetler sonrasında aslında bu yönde bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Hem çeşitli sanatçılar tarafından da dile getiriliyordu. Bu yönde <gülüyor> bir ihtiyaç olduğu. O yüzden bir üçüncü çalışma olarak Siyahpant bizim İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile beraber böyle bir çalışma yürüttü. Evet yani o zaman diğerleri... En azından kılavuz değil ama verilerin toplandığı bir veri tabanıydı diyebiliriz. Evet. evet yani genel olarak sanatın her dalında yani tiyatro, müzik, sinema, Hı -hı. heykel e, sanatın hemen her dalında ortaya çıkan sansür vakaları, engellemeler, Hı -hı. yaptırım uygulanması, farklı biçimlerde sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik ihlal biçimlerini e, raporla da raporlamayı da devam ediyor web sitesinde güncel olaylarla ilgili çeşitli bilgilere erişmek mümkün. Evet, peki bir kılavuza dönüşmesi ihtiyacı doğdu dediniz. Ee, örneğin sanatçılar mı ne yapacaklarını bilmiyorlar yoksa e, bu sansürler ya da ifade özgürlüğünü kısıtlayan pek çok şey e, daha mı fazla olmaya başladı sizce? Ee, yani ifade özgürlüğü hep bir problem Türkiye'de. <Gülüyor> ee, çok uzun süredir bir problem. Farklı biçimleriyle her gün e, yine gündeme geliyor. Örneğin geçmişte internet bir Vaka bir olgu değildi, farklı yönlerle gündeme geliyordu. Bugün örneğin internet üzerinden ifade özgürlüğü ihlalleri de gündeme geliyor. Sanatsal ifade özgürlüğü de cumhuriyet tarihi boyunca sıklıkla gündeme gelen bir konuydu. Ee, Sorun şu ki sanatçıların çoğu bunu bir ifade özgürlüğü ile ilgili konu olarak değerlendiriliyordu, genellikle Hı. sanat düşmanlığı vesaire ee, bu tarz bir yaklaşım içerisindeydi. Hukukçularda da genellikle e, bu konular kendilerine intikal etmediği için örneğin yargısal başvuru yollarını kullanmıyordun. Ee, bizim görüştüğümüz bu siyah battım ve bizim insan hakları merkezi'nin farklı faaliyetlerinde atölye çalışmalarına bir araya geldiğimizde fark ettiğimiz şeylerden konulardan biri sanatçıların aslında ifade özgürlüğü konusunda genel olarak e, bilinçli olmamasıydı. Bunun farkında olmamasıydı. Ortaya çıkan bir olayı bir ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak görmemesiydi, adlandırmamasıydı ve e, aslında çok tipik bir takım ifade özgürlüğü müdahalelerin de genellikle hukuki bir sorun olarak görünmemesiydi. Bunu fark ettik. Biraz aslında bu sanatçıların başlarına gelen sansür uygulamalarını hukuk diline tercüme ettik. Ve bununla ilgili bir örnek hukuksal başvuru yollarına değindik bu rehberde. Peki böyle bir kılavuza ihtiyaç duyduk da dedik aynı zamanda. Bu, bu yönde sanatsal ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlamaların e, bu dönemde daha çok arttığına mı dikkat çekmek lazım peki böyle bir durumda? Yoksa sanatçıların da bu konuda e, farkındalık sahibi olduğuna mı dikkat çekmek lazım? Nasıl bir ayrım var ee, sizce? Yani kesin bir tarih veremem. Çünkü farklı dönemlerde örneğin 50'li yıllardan itibaren sinemada sansür çok yaygındı. Yine aynı dönemde edebiyatta sansür çok yaygındı. E, diğer heykeldir, resimdir. Diğer sanat dallarında bu o derece yaygın mıydı açıkçası bilmiyorum. Biraz aslında geçmişe yönelik bir tarama da yaptık elimle beraber farklı dönemlere özgü olarak. Aslında ortaya çıkan şey farklı sanat dallarının farklı dönemlerde daha popüler olması buna, e, Bununla beraber de çok fazla sansür uygulamasıyla karşılaşması. Dolayısıyla e, sanat dallarının popülerleşmesi, yaygınlaşmasıyla beraber farklı dönemlerde farklı sanat dalların öne çıkıyor. Ama sansür genel bir uygulama Türkiye'de. Bu yüzden hani bir tarih öncesinde daha azdı, bir tarih sonrası daha çoktu demek çok mümkün değil. Ama günümüzde tabii insan hakları bilinci daha fazla olduğu için sanatçılar konusunda duyarlılık arttı. <Gülüyor> İnternet ortaya çıkan e, bu sanatçıların sanatçı ifade özgülerine müdahalelerin e, daha geniş kesimlerce e, bilinmesini sağladı. O yüzden daha görünür olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçılar açısından da bilgi erişim çok daha rahat geçmişte kıyaslandığında evet kılavuza baktığımızda da aslında söylediğiniz gibi bir tür sanat tarihi okumasına da denk gelebiliyoruz farklı dönemlerde farklı kısıtlamalar dedik böyle bir duruma da çıkabiliyor bu kılavuz aslında böyle bir şeye de yardımcı olabiliyor bunun dışında sanatçılar nasıl ulaşabilirler bu kılavuza hatta sanatçılardan ziyade pek çok insanın da okumasını tavsiye ederim ben kendi adıma çünkü içinde fark etmediğiniz ama aslında size de değen yanları olabilir örneğin. Evet, yani biz kılavuz öncesinde aslında bir daha önce yaptığımız araştırmalardan da ortaya çıkan böyle tipik ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin bir listesini çıkarmıştık. Yani birbirine benzer olaylar ve daha çok yaygınlaşan yaygınlaşmış ortaya çıkan sorunlarla ilgili rehberi tasarlarken de mümkün olduğunca daha fazla karşılaşılan tipik olaylar üzerinden sanatçıların ve hukukçıların ne yapabileceğini düşünüp çeşitli başvuru yolları önerdik. Redber az sayıda basıldı. E, fakat e, başından itibaren siyah pantomda sitesinden, bizim İnsan Hakları Merkezi, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları web sitesinden erişilebiliyor. Hı. Sürekli yaygınlaştırıyoruz. Yaygınlaştırılmasına rica ediyoruz mümkün olduğunca. Hı hı. E, bu arada tekrar basılmasının önünde de bir engel yok. Ama günümüzde e, basın basaril ve Elektronik ortamda, dijital ortamda yaygınlaşmasının daha uygun, daha doğru olacağını düşündük. Hı hı. O yüzden sınırlı sayıda bastık ama yine de siyah bant web sitesindeki adrese mail atarlarsa elimizden geldiğince elimizdeki basılı müstelardan da ulaştırmaya çabalıyoruz farklı kişilere. Evet. E, bunu da e, bu açık radyo sayesinde duymak isterim açıkçası. Evet. Mümkün olduğunca da görüntü. E, Yardımcı olursanız seviniriz farklı kanallardan yaygınlaşması için. Hı hı. Zaten dinleyicilerimiz de duyuyorlar şimdilerde. Siyah Pant'ın internet sitesinden ve Bilgi Üniversitesi'nin web sitesinden de ulaşabileceğiz evet. bu yayına. Peki bir hukuk insanısınız da aynı zamanda. Örnek davalardan iç açıcı örnekler var mı? Son zamanlarda denk geldiğinizi öğrenmek isteriz biz de. E iç açıcı birkaç örnek belki şey olabilir, bu zaman zaman özellikle tiyatro gösterimi, konser, e, film gösterimi gibi konular olabiliyor. Bunun önceden aslında izin alması e, gerekmemesine rağmen hukuken hı hı. insanlar farklı kurumlara başvuruyor, bununla ilgili izin alıyor. E, birkaç yerde konser ya da film gösterimi söz konusu olduğunda bunların engellenmesi gündeme geldi. Hı hı. Örneğin e, Antakya'da bir belgesel gösterimi valilik tarafından... Yasaklanmak istendi. Bununla ilgili bir e, haber basına haber duyuruldu. E, o arada bu belgesel filmi göstermek isteyen kurum e, hukuki bir takım argümanları da belirterek konuyu basına itikal ettirdi. Örneğin ve valiliğe yazılı olarak başvurdu ve valilik bu kararını geri aldı ve belgesel gösterme aynı gün içerisinde gerçekleştirilebildi. Hı hı. Buna Buyur. benzer bir olayda yine gider mahkemeleri bir konserin yasaklanmasına dair verilmiş olan kararın örneğin yürürlüğünü durdurdu. Bu sayede konser gerçekleşebildi. Hı hı. Ama dediğim gibi bu örnekler çok tekil örnekler. Hı hı. Ama bir sorun da şu aslında bakarsanız. Genellikle sanatçılar karşılaştıkları ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerde yargısal yolları kullanmıyorlar. O yüzden aslında... Olumlu veya olumsuz elimizde bu konuda örnek gösterebilecek çok fazla davada yok. Hmm. Bu bir çekinme ee, sebebiyle mi peki sizce? Yoksa az önce konuştuğumuz? Olabilir. E, hukuki yardım alamama olabilir. Hı hı. E, duyarlı insanların yardım etmemesi, bir takım kurumların duyarlılık göstermemesi olabilir. Hı hı. Ya da belki sonuç nasıl sonuç almam diye bir düşünce içerisinde olabilir. Fakat e, istiyoruz ki özellikle bu Kılavuzun bir anlamda teşvik işte, mümkün olduğunca yargısal usullerinin kullanılması noktasında sanatçıları teşvik etmek istiyoruz. Evet. Kılavuzun içerisinde bir bölüm de aslında bu konuda destek alabilecekleri kurumlarla, kişilerle ilgili. Hı hı. Biz de Bilgi Üniversitesi'nin Merkezi olarak bu tarz durumlarda elimizden gelen desteği sunmaya çabalıyoruz. Hı hı. Kılavuzun dilini mümkün olduğunca basit yazdık. Özellikle sanatçılara evet. yönelik yazdık. Bir hukuk kitabı gibi düşünmemek lazım. Evet, evet, 64 sayfalık. E, bir sayfadık. dilde anlaşılır olma kaygısıyla kaleme aldık, kılavuzu bu şekilde. Hı hı. İstiyoruz ki bir olayla karşılaştığında sanatçılar çeşitli hukuk kurumlarıyla, avukatlarla mutlaka bağlantıya geçerek kullanabilecekleri mevcut yargısal yolları kullansınlar. Mümkün olduğunca sonuç almaya çalışsınlar ve ortaya olumlu örnek, olumlu yargı kararları çıksın mümkün olduğunca. E, ne kadar çok olumlu vaka çıkarsa insanların da o kadar cesaretli bir şekilde adım atacağını düşünüyoruz açıkçası. Evet yargı kararlarını da değiştirecektir üstelik bütün bu ıı, çıkan kararlar aynı zamanda en azından etki edecektir diyebiliriz. Bir de belki ifade özgürlüğü meselesini bir tekrar açmak lazım. Yani e, sanatsal ifade özgürlüğü diye sınırlıyorsunuz bu kılavuzu ama içinde ifade özgürlüğüne dair yaptığınız bir tanım var ki örneğin bunun içinde akademisyenler e, insanlar yani vakıflar, e, sivil toplum örgütleri gibi e, yerlere kadar uzanan şeyler de var. E, i̇fade özgürlüğünün sınırlarını bugün günlerde tekrar e, bir çizmek mühimmiş gibi geliyor bana. E, çok basit bir anlamda son, sorsam ve son soru olsa bu ifade özgürlüğü en genel anlamıyla e, bir TC vatandaşına ne anlam ifade eder bu günlerde? Yani ifade özgürlüğü tabii bayağı yüzyıllardır tartışılan bir sorun. Günümüzde standartlar uluslararası alanda epeyce yükseldi. Türkiye'de de ne yazık ki uluslararası standartlarla uyum bir türlü yakalanamadı. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ifade özgürlüğü ile ilgili sonuçlanmış davaların neredeyse %40'ı sadece Türkiye ile ilgili. Yani hmm. Türkiye tüm Avrupa Konseyi Coğrafyası'ndaki ifade özgürlüğü ihlallerinin neredeyse yarısını kendi başına üretiyor. Hmm. Bu çok uzun süredir bir problem. Ee, ve bu problem sürekli kendisini yeniden üretiyor. Siyasi söylemlerde üretebiliyor, akademik söylemlerde, sağsal söylemlerde üretebiliyor. Ve konu ne yazık ki e, Türkiye'nin de değişmez bir sorun olarak sürüyor. Biz tabii sanatsal ifade özgürlüğüne sınırlarken özellikle sanatçılara yönelik ortaya çıkan baskı ve müdahalelere odaklandık. Yoksa Türkiye'de akademisyenlere yönelik, ee, siyasetçilere yönelik, normal vatandaşa yönelik hemen her sektörde ifade özgürlüğüyle ilgili çok ciddi sorunlar var. E, fakat en az popüler olan, en az basına yansıyan ifade özgürlüğü kategorilerinden biriden sanatsal ifade özgürlüğü. Hı. Genellikle gazetelerin sanat sayfalarında küçük haberler şeklinde çıkıyor. Kamuoyunun çok fazla ilgisini çekmiyor. Hı hı. Ama Türkiye'de bu anlamda da bir ne yazık ki e, yoğun bir ihlal örgüsü var. Özellikle bundan önce yaptığımız araştırmalarda bu ortaya çıktı. E, Siyah bir yayınlarından birinde de bir araştırmasını ben yürütmüştüm. Tahminimin kat kat üzerinde neredeyse her sanat dalında <gülüyor> çeşitli ihlallerle karşılaştım tabi ki bunlar küçük bir gazete haberi veya yani internet sitelerindeki küçük bir haber olarak kaldığı için çok fazla dikkat çıkmıyor ama bir araya geldiğinde gerçekten çok yoğun bir hak ihlali görünüyor Galiba kılavuzda, evet, kılavuzda tam da bunu ortaya koymak için en azından değerli toplu bir hale gelince aslında tablonun ne durumda olduğunu görmek için bir yol haritası oluşturuyor. Tam da bu yüzden e, kıymetli bir iş. E, çok teşekkür ederiz Ulaş Bey yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İnşallah faydalı olur. Umarız biz de hepimize özgür ifadeli günler diyelim. E, Hoşçakalın. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, çok mersin.